Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Önceki haftalardan beri sunduğumuz Hazreti Rasul'ün örnekliği çerçevesinde Mekke'de 12 yıl ana başlığı çerçevesinde sunduğumuz sunumların son bölümlerine yaklaştık. Geçen hafta ve önceki hafta Müslümanlar Medine'de devlet kuruyorlar alt başlığını vererek iki sunum yapmıştık. Bugün Üçüncü sunumu yapacağız inşallah. Müslümanlar Medine'de devlet kuruyorlar. Alt başlığımız. Medine'de kurulan devletin sosyolojik tahlilleri üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Peygamberin Medine'de kurduğu devlet, Medine'nin sosyolojik tarihi şartlarından oluşmuştu. Oluşumunda hiçbir zorlama olmamıştı. Bundan önceki bölümlerde Ers ve Hazreç kabilelerinin hangi nedenlerle Medine'nin doğal liderleri olduğunu yeterince açıklamıştık. Oluşan devletin yapılanması incelendiğinde iki şey öne çıkıyor. Birincisi devletin kurulmasına yönelik anlaşma yapan Medine'liler Müslümanıyla, Yahudisiyle, Putperest Arabıyla ileride başlarına neler gelebileceğinin bilincindeydiler. Hatırlayacaksınız bir bölüm sunumda Medine vesikasından bahsetmiş, o Medine vesikasında Müslümanlar, Yahudiler ve mutperaz Araplarla yapılan Medine'deki devletin çatısını oluşturan Medine vesikasından söz etmiş ve 47 maddeyi, Hamidullah'a göre 53 maddeyi açıklamıştık. Mekke'nin Araplar arasında gücünü bilen Medine, sanki Mekke'nin uzun yıllar Araplar arasındaki hakimiyetini silmek istercesine cesurca, fütursuzca hareket ediyordu devletin kuruluş aşamasında. O güne kadar Mekke, Arapların kalbi olarak hareket etmiş, Kabe sayesinde Arapların yönetimlerini etkilemişti. Ancak Medine, Hz. Muhammed'i başına geçirerek yeni kurduğu devletle artık Arabistan'da işlerin değiştiğinin ...değişeceğinin sinyalini veriyordu. Medine'de Yahudilerle Putteles Araplar... ...kendi aralarında anlaşarak devlet kursalardı... ...bu durum Arabistan'ı fazla etkilemeyecekti. Zaten Es-Vahazeş kabilevi anlaştıklarında... ...veya biri diğerine egemen olduğunda... ...Arapları etkilemeyen devlet her zaman Medine'de kuruluyordu. Ancak bu sefer Medine Arapların inandığı dine... ...düzene karşı bir dinle düzenle devlet kuruyordu. Medine bu cesaret gösterisinin ardından Mekke'nin rahat durmayacağını çok iyi biliyordu. Nitekim sonraki yıllar Medine ile Mekke arasında büyük çatışmalara neden oldu. Böyle bir durumu bilerek, görerek Yahudilerin Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem liderliğine evet demesi hem Müslümanlar açısından çok iyiydi hem de çok ilginçti. Medine anlaşmasıyla Medine'deki Yahudiler ilk defa devlet içinde etkili bir karara ortak olmuşlardı. Ortak olduğu kararla Medine'deki varlıklarını siyasi olarak öne çıkarırlarken Medine'de oluşan bu son duruma karşı çıkacak olan araplarda da karşılarına almışlardı. Nasıl ortak olmuşlardı? Örneğin Esfah Hazreç liderliklerini Arabistan'da sürdürürken, onlar aralarında kavga ederlerken, Barış Etip'le zaman bir araya gelip Medine'yi yönetirken veya Es Hazreç'e Hazreç, e Hazreç Evse egemen olup Medine'yi yönetirken Yahudilere sormuyorlardı. Fakat Resulullah Medine'de devleti kurarken hem putperest Arapları hem Yahudileri hem kendinin temsil ettiği Müslümanları bir araya getirerek Medine anlaşması yaparak onları da bu kuruluşa ortak etmiş oldu. Bu Yahudiler açısından önemli bir olaydı o tarihte. Çünkü o güne kadar Evs ve Hazreti Medine'yi yönetme konusunda onlara fazla danışmamıştı. İkinci önemli konu ise devlet kurulurken Müslüman, Yahudi, putperest araplarının dahil olduğu bir ön anlaşma yapılmıştı. Müslümanlar biz devlet kuruyoruz. Sizler bize tabi olacaksınız. Buna mecbursunuz edasıyla hareket etmemişlerdi. Es ve Hazreç kendi aralarında barıştıklarından dolayı, barıştıklarından dolayı bunu eski geleneklere göre yapabilirlerdi. Bir dayatma olarak Yahudilere biz devleti bu şekilde kuruyoruz. Siz de tabi olacaksınız diyebilirlerdi. Ancak iki kabile Müslüman olduktan sonra böyle yapma yerine Resulün liderliğinde Medine'deki bütün toplumları bir araya getirerek nasıl bir devlet kuracaklarının sözleşmesini yaptılar. Böylece Müslümanlar Medine'de kurulan devlete Yahudileri, putperest Arapları ortak ettiler. Resulün liderliğinde yapılanlar temelleri sağlam atılan bir devletin sinyalleriydi. Devletin ilanından önce Yahudiler, putperest Arapların sözleşmeye dahil edilerek devletin ilan edilmesi kurulacak devlete düşmanlık yapacakların gözünü korkutmuştu. Zira Rasul, sadece Yahudileri değil, aynı zamanda nüfusu hepsinden fazla, yani on bin nüfuslu Medine'de 4500 nüfusa sahip olan putperest Arapları da sözleşmeye dahil ederek yanına çekmişti. Mekke ne yapacağını şaşırmış. Araplar Tarihlerinde olmayan bu tür sözleşmeleri ilk defa görerek, işiterek yeni bir anlayışın Arabistan'da doğduğunu anlamışlardı. Eskisi gibi aşiretlerin veya silahlı güçleri elinde tutanların gücüyle devlet oluşturulması yerine toplumsal mutabakatla devlet oluşturulması Resulün Arabistan'daki en büyük devrimlerinden değil. Henüz Resulün Medine'deki devrimine benzer devlet kuruluşları yaşanmamaktadır. Genelde taraflardan birinin hakimiyetini kabul etmek mecburiyetiyle devletler kurulmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması, Sovyet Sosyalistler Birliği'nin kurulması, Avrupa'daki devletler hep güçleri elinde tutanlarca kurulmuştur. Batmayan Güneş İmparatorluk unvanına sahip İngiltere de hakeza bugünkü krallığın gücüne dayalı olarak kurulmuştur. Müslümanların kurduğu Emevi, Abbasi, Memlutus, Osmanlı devletleri de güçlü birliklere sahip olanların diğerlerinin savaşlarda yenmesi, susturmasıyla kurulmuştur. Aralarında hiçbir savaş olmadan toplumdaki bütün kabilelerin, farklı dine sahip olanların bir araya gelerek devlet kurmak üzere mutabakata varmaları kurdukları devletle, bütün Arapların o güne egemenliğini sürdüren Pers, yani Fars, Roma İmparatorlukluğunu tehdit eder hale gelmeleri önemlidir. Müslüman tarihçiler, batılı tarihçiler, sosyologlar, siyasal bilimciler olayın bu yönünü kaçırmaktadırlar. Bugün demokrasiler veya cumhuriyetler toplumsal mutabakatlarla kurulur diyenlere inat edercesine demokrasilerin, cumhuriyetlerin nasıl kurulduğunu biliyoruz ve görüyoruz. İşte Arap baharları, Cumhuriyet adına yapılan ihtilaller, ülkemizde Cumhuriyet'in kurulması ve sonrası kurulan istiklal mahkemeleri, tek parti dönemini 1923'ten 1950'ye kadar kesintisiz askeri bir güçle topluma baskı uygulaması, toplumsal mutabakatla açıklanacak durumlar değildir. Günümüzde dayatmalarını toplumsal mutabakat olarak gösteren aydınların, bilim adamlarının, siyasetçilerin toplumsal mutabakat anlayışlarının kıt olduğu aşikardır. Her türlü dayatmaya toplumsal mutabakat diyenlerin faşizan tutumlarının devamı yine dayatmalar sayesindedir. Dayatmalarını kaldırdıkların da çürük bir bina gibi taldır küldür yıkılmaktadırlar. Bugün modern görünen, dayatmaların olmadığı sanılan Avrupa ülkelerinde düzene karşı yapılacak başkaldırıların orantısız güç kullanarak nasıl bastırıldığını zaman zaman medyada, televizyonlarda görmekteyiz. O nedenle Resul'ün Medine'de kurduğu toplumsal mutabakada sahip devlet belki de yeryüzünde ilk defa kurulan devlet olma özelliğindedir. Resul, Arabistan'daki devlet kurulmasıyla ile ilgili oluşan bütün gelenekleri alt üst etmişti. Atalar dininden gelen bütün kurallar yerle bir olmuştu. Allah ayetlerinde Müslümanlara devlet kurun diye emir göndermemesine rağmen Müslümanların tarihi seyri içinde doğal olarak gelişen devleti kurarken toplumsal mutabakata, toplumsal adalete önem vererek adım atmaları büyük bir imparatorluğunun doğuşunu simgeliyordu. Zira Müslümanlar açıkça kurulan devlette farklı dine inananların adalet içinde yaşayabileceklerinin kurallarını koymuşlardı. İlerideki zamanlarda Müslümanlar bu özle hareket ederek üç kıtaya hakimiyet kuran imparatorluklara ulaştılar. Müslümanlar özleri kaybettikçe de yıkılıp gittiler. Zira sosyal mutabakat toplumlar arasında yöneticiyle toplum arasında güven unsuruydu. Bu güven gücün karşısında suskunluk değil toplumların haklarını aldığı noktasıydı. Bugün demir leydileriyle övünen İngilizlerin toplumsal mutabakat hakkında söyleyebilecekleri hiçbir şey yok. Veya bazı Kemalistlerin bu memlekette Atatürk gibi bir adam lazım ki işler düzelsin demelerinin altında yatan Atatürk'ün dönemindeki tek parti hükümetinin toplumsal baskıları dillendirilmek istenmektedir. Medine'deki sosyal mutabakatın özleri neydi? Bu özlerin anlaşılması gerekiyor. Ayrıca hidayetin elinde olduğunu belirten Allah, Müslümanların adaleti sağlama yolunda yaptıkları sosyal mutabakata aykırı hiçbir hüküm göndermemişti. Yani Medine vesikasında yazılan maddelere baktığımız zaman bu maddeleri edecek, bu maddelerin aleyhine bir ayet asla gelmemişti. Resul Yahudileri putperest Arapları karşısına alarak onlarla birlikte yaşama kurallarını oluştururken Allah'ın kurallara aykırı ayet dönememesi kuralların Müslümanlar tarafından uygulanabileceğinin açılımıdır. Toplumsal mutabaklattaki kurallara şöyle bir bakalım ana kuralları. Her farklı inanç Müslümanların egemenliğinde kendi inançlarını yaşayabilecekler. Her farklı inanç grubu kendi liderleri tarafından yönetilecek, yöneticiler devlete bağlılığını bildirerek toplumlarının bağlılıklarının teminatlarını verecekler. Her dine mensup olanlar Müslümanların egemenliğinde kendi yasalarını uygulayabilecekler. Her dine mensup olanlar Müslümanların egemenliğinde çocuklarına kendi eğitimlerini verebilecekler. Her farklı grup kendi dinini, kültürünü yaşatırken kendi dilleriyle konuşabilecekler. Gruplar arasındaki anlaşmazlıklar devletin yöneticisine getirilecek. Her toplumun bireyleri kendi yasaları uygulanırken haksızlık yapıldığına inanırsa konuyu devletin yönetimine getirerek adalet arayacak. Devletin adliyesinde her toplumun hukukuna bakan mahkemeler olacak. Medine vesikasından çıkan özler bunlar. Bütün bu hakları alan toplumlar, Müslümanların aleyhine davranamayacaklar. Şartları bu. Bu hakları alıyorsunuz. Karşılığı nedir? Müslümanların aleyhine davranamayacaksınız. Müslümanlara kendi inançlarının probandasını yapamayacaklar. İsterlerse, Müslümanlarla savaşa çıkamayacaklar. Savaşa çıkmadıkları için cize verecekler. Ancak savaşırlarsa cizye vermeyecek, savaş masraflarını üstlenecekler. Müslümanların oluşturduğu devletin farklı din, farklı etnik köken, farklı inançtaki insanlara tanıdığı bu haklar devlet organizasyonunun doğal gelişimiydi. Medine'de. Baskı yok. Zorlama yok. Kısaca Müslümanların kuracağı devlette her türlü etnik, dini, ideolojik gruplar kendileri için hangi haklarla yaşamak istiyorlarsa devlete haklarını bildirecekler ve devletle aralarında hak sözleşmesi yapılacak. Devlette karşılığında onların sorumluluklarını bildirecek. Sorumluluklarının başında da başka toplumların haklarına saldırıda bulunmayacaklar. Kendileri için hangi hakları istemişlerse dışındakilere de aynı haklar verilecek. Böylece Müslümanların kurduğu kuracağı devlet çeşitlilik üzerindedir. Müslüman bir devlette çok dil, çok inanç, çok yasa, çok kültür birlikte yaşamasını başaracaklardır. Madem ki insanların, Dinlerin, ideolojilerin tek derdi insan, insanın mutluluğu, barışı, huzurudur. Öyleyse insanlar, insanlık, mutluluk, barış, huzur üzerine bireyci, toplumsal çıkarlarından vazgeçmesini bileceklerdir. Toplumsal ilişkilerde ortak dil, ortak yasa, ortak kültür, ortak inanç, ortak ideoloji elbette devleti kuran iradenin, yani Müslümanların üzerinde yürüdüğü İslam'dır. Müslümanların kurduğu, kuracağı devlet yönetim biçimi, tarihte ve günümüzde görülen faşist bir yönetim tarzı değildir. Faşist yönetim tarzı, toplumu yöneten ırksal iradenin dilini, kültürünü, yasalarını, yönetimini topluma egemen kılarak diğer toplumları asimile etmektir. İçinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti tek dil, tek yasa, tek ideoloji, tek ırk dayatmasıyla diğer kültürleri, ideolojileri, dinleri, yasaları dışlayarak tek tip bir anlayışın topluma hakim kılınması esasına dayalıdır. Üniter devlet anlayışı tekliği savunurken, teklik adına çoğuluculuğun bütün değerleri sıfırlanmaktadır. Devlet içinde yaşayan farklı dinler, etnik kökenler, devletin işleyişinde, inançlarıyla, kültürleriyle, dilleriyle, yasalarıyla, ideolojileriyle yer bulamazlar. Ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk adına üretilen Kemalist ideoloji toplumun her kesime dayatılır. Kemalist ideoloji ideolojik dini, kültürel, etnik, yasal belirlemeleri yaparak topluma hakim olur. Dini tarif eder kendine göre, kültürü tarif eder kendine göre, etnik kökeni tarif eder kendine göre, tarihi tarif eder kendine göre ve bunları topluma hakim kılar ve diğer bütün anlayışları yok sayar. Diğerleri Kemalist ideolojisinin egemenliğinde asimile edilmiş olur böylece. O nedenle Kemalist ideoloji kendi anlayışında ideolojiyi, dini, kültürü, Etnik kökeni belirleyen kavramlar üretir, Kemalist ideolojinin ürettiği kavramları benimsemeyenler suçlanır. Müslümanların kurduğu, kuracağı çok dilli, çok dinli, çok ideolojili, çok yasalı devlet günümüzün modernize olmuş devlet anlayışlarında yok. Bugün Amerika, 48 devletin birleşmesinden oluşmaktadır. 48 devletin her birinde uygulanan eğitim, ekonomi, yasalaşma ayrıdır. Eyalet yasalarının yanında, bütün ülkede geçerli olacak federal yasalar uygulaması vardır. Almanya eyaletler sistemiyle yönetilirken Amerika'ya benzemektedir. Yıkılan Sovyet Sosyalistler Birliği Amerika'ya benzemekteydi. Onların her biri kendi devletlerinde veya kendi eyaletlerinde farklılaşırlarken Müslümanlar aynı toplum içinde farklılıkları birlikte yaşamaktaydılar. Yani Müslümanlar da... İşte eskiden Osmanlı gibi sancak da olsa, beylik de olsa, şu da olsa, bu da olsa, her toplum, ayrı sancaklar ayrı bir yasaya, beylikler ayrı bir yasaya değil, sancaklarda yaşıyorsa, kendi kültürlerini, kendi anlayışlarını, kendi dinlerini uygulayabilir notadaydılar. Yani bugünkü modernize olmuş devletlerde sınırlar çiziliyor. Müslümanlarda ise sınır çizilmiyordu. Müslümanlarla birlikte yaşayan toplumlar iç içe yaşıyorlardı. Ortak dil, ortak yasa, ortak düzenin dışında. Kendi inançlarını, dilini, yasalarını, ideolojilerin aralarında yaşayabiliyorlardı. Örneklemek gerekirse, mesela sosyalistler kendi aralarında özellikle sosyalist düzene uygulayabilirler. Sosyalist yasaları kendi aralarında uygulayabilirler. Onlara bu hak tanınabilir. Hristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri kendi aralarında kendi dinlerini, yasalarını uygulayabilirler. Ancak farklı din, ideoloji sahipleriyle ilişki kurulduklarında, Birbirlerinin haklarını koruyan ortak yasa, ortak dil olacaktır ve olması gerekir. İşte ortak yasa, ortak dil İslam'dır. Yani bir Hristiyanla sosyalist ilişki kurduğunda, bir sosyalist Müslüman'la ilişki kurduğunda, bir Yahudi Müslüman'la ilişki kurduğunda, o toplumda ortak yasa İslam'dır. Ama herkes kendi yasasını kendi için uygulayabilir. Bu açıdan Müslümanların kurduğu, kuracağı devlet ne Amerika'ya ne Almanya'ya benzememekte. Zira onlarda eyalet yasaları çizilmiş sınırlar içinde geçerli. Her ne kadar Almanya artık eyalet yasalaşmasında yasalaşmalarına çok farklılıkları yaşamasa da eyalet yönetimleriyle diğerlerinden ayrışma önemli. Müslümanlar sınır çizmeden, aynı toplum içinde farklılıkları yaşatarak Amerika'dan, Almanya'dan farklı devlet olurlar. Günümüzde Avrupa Birliği adı altında hedeflenen tek büyük Avrupa Devleti, birliği oluşturan devletlerin ortak kararlarıyla varacakları mutabakat olarak görülmekte. Avrupa Birliği'nin çıkaracağı yasalar, çıkardığı yasalar, bütün toplumu bağlayarak bir dayatmayı göneme getirmekte. Avrupa Birliği'nin idealde birliği oluşturan devletler arasındaki sınırların kaldırılması, böylece sınırsız olarak farklı etnik, dinsel, ideolojik yapılanmaların birlikte iç içe yaşayacak turma gelmesi, böyle bir hedefi hedeflemeleri Resul'ün kurduğu sosyal mutabakat yapısına biraz benzemektedir. Eğer sınırlar tamamıyla kaldırılır ve her toplum, Fransa'sı, İtalyanı, Macarı, efendim işte Almanı, Portekiz'i, İspanyası, İngilizi bütün sınırlar kaldırıp Avrupa devlet haline gelirse ve herkes kendi inançlarını, kültürlerini yaşatabilirse sınırlar kalktığı zaman belki o zaman Rasulün Medine'de kurduğu devlete benzecektir. Şu anda hedefleri o ama nereye kadar gider bilmem. Ne var ki Avrupa'daki gelişmeler Avrupa'nın tek devlet olma yönünde değil, aksine eski birlik heyecanlarının kaybolması, çatırtıların gün yüzüne çıkması olarak. Yavaş yavaş gelişmeler bu yönde oluyor. Zaten işin başında Avrupa Birliği fikri ortaya atıldığı zaman İngilizler hemen yan çizmiş, biz bu işte %100 yokuz, işimize geldiği yerde varız demişlerdir. Müslümanların kurduğu, kuracağı devlette sadece farklı dil, farklı ideolojik gruplar değil, Müslüman toplum içinde oluşacak farklı etnik gruplar, mezhepler, tarikatlar, cemaatler birbirlerine üstünlük taslamadan devletin yasaları çerçevesinde ayrışmaları sağlayabileceklerdir. İslam'ın yaşamı, Mao'nun Kızıl Çin'i gibi tek tip robot insanlar üretip tek düşünce, tek yaşam, tek elbise olmayacaktır. Mao Çin'de iktidar olduğunda eşitliği sağlamak amacıyla tek ideoloji, tek kültür, Tek yasa, tek elbise, tek yaşam biçimi söylemiyle hareket ederek toplumu robotlar haline getirmişti. Allah'ın ayetleri böyle bir duruma asla izin vermiyor. Allah farklı kabilelerin, kavimlerin, ırkların oluşturacağı kültürel zenginliği putperestliğe dönüştürmedikçe nimet olarak değerlendiriyor. Bu zenginliklerin müminler arasında paylaşılmasının büyük bir nimet olarak, Allah'ın takdir ettiği bir nimet olarak değerlendiriyor. Yine Müslüman arasındaki akıl, muhakeme, kültür, irade, yorum açımlarını desteklemekte, Müslümanların birbirleriyle istişarelerini, istişareler aracılığıyla bireysel güçten toplumsal güce ulaşmalarını öngörmekte. Ta ki insanlar akıllarını diğer akıllara, Mahkemelerini diğer mahkemelere, kültürlerini diğer kültürlere, iradelerini diğer iradelere hakim kılmaya çalışmasın. Allah'ın yasakladığı bu. İşte bu özle farklı akılların, farklı mahkemelerin, farklı değerlendirmelerin, farklı kültürlerin oluşturabileceği mezhepler, cemaatler, tarikatlar şu bu neyse. Tevhide aykırı olmadığı müddetçe ve devletin çatısına, devletin temel yasasına, Allah'ın temel kurallarına uyduğu mütecehçe kendi farklılıklarını kendi içlerinde yaşayabilirler. Müslümanlar Allah'ın ayetleri doğrultusunda yaşarken ayetlerin belirlemediği konularda farklılıklar yaşayabilir. Müslümanlar kendi aralarındaki ilişkilerde, toplumdaki farklı, inançtaki, ideolojideki insanlarla ilişkilerinde Devletin ortak yasasına uyarken, devletin yasalaştırmadığı konularda, kendi görüşlerine göre yaşam biçimini bireysel ve toplumsal olarak oluşturabilirler. Müslümanların kurduğu, kuracağı devletin yasalarının ortaya çıkışı hangi esaslara göredir? Resul'ün örnekliğinde oluşan devlet biçimlenmesi örnek alındığında, devletin yasalarının oluşmasında üç esasın temel olduğunu göreceğiz. Bu üç esasın birincisi, Müslümanların Allah'a biatleri. İkincisi, devletin liderine toplumun yaptığı biat. Üçüncüsü, Müslümanlarla farklı din, farklı ideoloji sahipler arasında yapılan anlaşmalardır. Üç tane yasa geçerli. Müslümanlar İslam'a girerken Allah ile akitleşme yaparlar. Kelime-i Tevhid veya Müslümanların tarihi süreci içinde Kelime-i hareketle Kelime-i olarak tanımladıkları olgu Müslümanlarla Allah arasında yapılan bir sözleşmedir. Müslümanlar hangi konuda olursa olsun Allah ile yaptıkları akitleşmede mutlaka ayetlere uyacaklarını belirtirler. İlah, Arapça kelime olarak hükümran olan, yasa koyan, hükmeden anlamına gelir ki Müslümanlar bütün hükümlerin kaynağını Allah'ta görürler. Allah'ın yasalarından başka yasalara uymayacağının sözünü veren Müslümanlar Allah'ın yasalarının belirlediği esaslara uyacaklardır. Allah'ın yasaları konusunu açarsak ne demektir diye. Bilginin kaynağı Allah'tır. Allah'ın yasalarının temelindeki özler. Bilginin kaynağı Allah'tır. Allah Müslümanlara kendi katından en doğru bilgiyi ayetlerine gönderir. Bilginin kaynağının Allah olması İslam dininin temel yasasıdır. Bilgiler inanca, tarihe, kültürlere, eleştirilere, yasalara, ahirete, dünyaya ait olabilir. Allah'a söz veren Müslüman, Allah'ın bildirdiği bilgilerin hepsine doğru, gerçek olarak bakar ve hepsini doğru, gerçek olarak kabul eder ve onun üzerinde yorum yapmaz, üzerinde tartışma yapmaz. Allah Âl-i İmran suresinin 7. ayetinde o sana kitabı indirendir, onun bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır, diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde erilik olanlar fitne çıkarmak ve yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir, ilimde derinleşmiş olanlar ona inandık Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Sünni anlayışı egemen olan okuyuşa göre ayetin anlamı bu şekildedir. Ancak yine sünni anlayış içinde bazı anlayışlar vardır ki, buradaki ayetin son kısımdaki bir bölüme farklı bir açıdan meal verirler ve farklı bir açıdan yorum yaparlar. Şöyle ki, o sana kitabı indirendir, onun bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır diğerlerde müteşabih'tir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir. İlimde derin olanlar ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar şeklinde mealedir. Böylece o müteşabih ayetlerin anlamında bir okuyuşta sadece Allah bilir. Anlamına ifadesi varken, ikinci okuyuşta Allah ile beraber ilimde derinleşmiş olanlar da bilir ifadesi yorum olarak getirilir. Müteşabih ayetlerin Allah ile birlikte ilimde derinleşmiş olanların bilinmesini, ilim sahiplerinin muhkem ayetlerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde müteşabihlere yorum getirirler anlamı verenler olduğu gibi, ilim sahiplerinin özgürce yorum yapabileceklerini de söyleyenler olmuş tarihte. Müteşabihlerle ilgili Allah'ın koyduğu yasaklama belli. Allah müteşabih ayetleri fitne ve fesat çıkarmak için yorumlamayı yasaklıyor. Ayetten iyiliğe, güzelliğe yani müteşabih ayetlerden iyiliğe, güzelliğe, Müslümanların birlik ve beraberliğine yorumlanacak durum varsa, yorumlanıyorsa Allah bu konuda Müslümanlara bir şey demiyor, suçlamıyor ayetin anlamına baktığımız zaman. Müteşabih ayetlerin peşine düşenler ancak ne ve fesat çıkarmak için düşerler, onların kalplerinde eğrilik vardır diye bir suçlama getiriyor. Eğer müteşabih ayetleri yorumlarken ki, müteşabih kavramı çok geniştir, kimlerine göre şu müteşabihdir, kimine göre bu müteşabihdir diye farklı kavramlar vardır... Aslında müteşabih ayetlerin birbirine benzer, farklı anlamlar olan ayetler olduğunu düşündüğümüz zaman bu her konuya sirayet eder. Galbi konulara sirayet eder, hukuk konularına sirayet eder, ilişkilerdeki konumlara sirayet eder. Yani bir ayet okuduk, bu ayetin içinden iki tane, üç tane, dört tane hüküm çıkarabiliyor insanlar. O zaman onların hepsi müteşabih olur. İşte bu farklı benzeri yorumları, farklı benzeri hükümleri çıkarıldığı zaman Allah'ın ortaya koyduğu kural ayetin içinde bellidir. Yasaklama. Kalplerinde fitne ve fesat olanlar gibi ayrılığa düşmek ve fitne çıkarmak, fesat çıkarmak için eğer bu yorumlar yapıyorsanız bu yanlış. Ama birliğe ve beraberliğe götürecek, iyiliğe ve güzelliğe götürecek yorumları yapıyorsanız Allah ona istişare olarak bakıyor ve bunu bir nimet olarak. Yani ayetlerden farklı anlamlar çıkarmayı, farklı görüşler çıkarmayı ve Müslümanların zenginleşmesi, kültürel zenginleşmesi olarak değerlendirmeleri ve bundan bir güç ve kuvvet Müslümanların gücünü ve kuvvetini oluşturmayı amaçlayan bir düşünce varsa ve bunu da istişare yoluyla Müslümanların birliğe ve beraberliğe götürecek, iyiliğe ve güzelliğe götürecek bir karakteri varsa bu yorumlamaların, Allah onları takdir ediyor ve bunun istişare kapsamını alıyor. Ayette geçen muhkem, anlamı kesin olan demek. Yani ayet okuyanlar, duyanlar hepsi hep aynı anlamı çıkaracaklar. İşte ona muhkem deniyor. Birbirinden farklı anlam üretemiyorlar. Ayette geçen müteşabih ise anlamı kesin olmayan demek. Yani ayet okuyanlar, duyanlar birbirinden farklı benzer anlamlar çıkarabilirler. Allah'a inancı kesin olanlar, Allah'ın muhkem ayetleriyle kendilerine yol çizerler. Muhkem ayetlerle çizilen yol kesindir. Hiçbir Müslüman muhkem ayetlerin çizdiği sınırların ötesine geçemez. Muhkem ayetlerin çizdiği sınırlarla ilgili farklı düşünce üretemez. Muhkem ayetler inanca, bireysel kurallara, toplumsal kurallar yönelik olabilir. Müslümanların kurduğu, kuracağı devletin temeli, muhkem ayetlerin koyduğu ilkelerden, kurallardan oluşur. Müteşabih ayetler ise, bireysel, toplumsal kurallarla ilgili birbirinden farklı anlamlara gelebilecek açılımlar kazandırıyorsa, Müslümanlar muhkem ayetlerin ilkeleri, kuralları doğrultusunda müteşabih ayetlere anlam vererek, müteşabih ayetlere Müslümanlar tarafından verilecek hiçbir anlam muhkem ayetlerin ortaya koyduğu ilkeleri, kuralları çiğnemeyerek, bir bütünlüğü sağlayarak Müslümanlara yol gösterdiği müddetçe Allah bu konuda onları bir nimet olarak değerlendiriyor. Müslümanların kurduğu, kuracağı devlette Devletin yöneticisi, Müslümanları yönetmek Müslümanların farklılaştığı noktalarda, bütünlüğü sağlamakla görevli. Ayetlerde adalete emreden Allah, bu yönde Müslümanlara Nisa suresinin 59. ayetinde aranızdan seçtiğiniz emir sahiplerine uyun diyerek ayrılıkların çıkmasını engelliyor. Müslümanlar devlet yöneticilerine uyacağına biat veriyorlar ve Nisa suresinin 59. ayetindeki hükme göre de ne yapıyorlar? Allah'ın emrini dinleyerek yöneticilerine uyuyorlar, emir sahiplerine uyuyorlar. Devlet yöneticisi, Müslümanlar arasında doğacak her türlü ayrılığın toplumsal bütünlüğe zarar vermemesi için ayrılık konularını hükme bağlar. Müslümanlar, devlet yöneticisi veya yöneticilerin belirlediği hükümlere uyarak bu birliğe sahip çıkarlar. Yani, Allah'ın ayetleri iki tanedir, muhkemdir. Bu muhkeme, muhkem ayetlere hem, Müslümanlar hem yönetici tamamıyla tabi olurlar. Burada ne yöneticiler ne de Müslümanlar farklı bir hüküm irade edemez, farklı bir yorum getiremez. Ancak birbirinden farklı yorumlanabilecek müteşabih ayetlerin anlamları toplumsal, bireysel kurallara yönelikse, bu yönelmiş konularda devletin yönetisinin görevi Müslümanların her ayrıştığı noktada tepeden ne yapar? Hükmederek farklı görüşler arasında Birini seçerek veya kendisi hükmederek, kendisi bir yorum yaparak Müslümanları birleştirir, ikilikleri ortadan kaldırır. Yöneticinin görevi budur. Onun için de Allah emir sahiplerine uyun diyor. Allah'a, Resulüne ve emir sahiplerine uyun diyor. Ayetlerin incelenmesinden çıkan özler şunlar. Devlet yöneticilerinin ve Müslüman toplumun uyacağı temel kurallar, bu kurallar Allah'ın gönderdiği muhrem ayetlerle belirleniyor. Buna herkes uyuyor. Devlet yöneticileri de uyumak zorunda. Uymadığı zaman eğer Müslümanlığını iddia ederek uymuyorsa zalim oluyor. Münafık oluyor. Eğer inkar ederek uymuyorsa zaten kâfir oluyor. Onun için devlet yöneticisinin muhkem kurallarına uymama lüksü yok. Müslümanların da uymama yok. Muhkem belirlediği kurallara ne devlet yöneticisi ne de diğer Müslümanlar asla uymazlık edemez. Bu konuda Müslüman yöneticilerin ve Müslümanların asla tercih hakkı yok. Müslüman yöneticilerinin karara bağlayarak topluma hakim kılacağı hükümler, bunlar iki esasa dayanıyor, iki kaynağa dayanıyor. Birincisi müteşabih ayetlerin anlamlarından çıkarılan farklı hükümler. Eğer müteşabih ayetler farklı anlamlar doğuruyorsa, bireysel ve toplumsal yaşamla ilgili olarak, devlet bunu toplumsal olduğu zaman ne yapacak? Onu yasalaştıracak. Birini tercih edip bu geçerlidir diyecek. İkileme toplumu sokmayacak. Görevi bu. Devlet yöneticisi toplumda müteşabih ayetlerin farklı anlamların çıkan hükümler ayrılık doğurmasın diye farklı anlamlardan birini veya kendi yorumunu yasa haline getirip birliği sağlayacak. Müslüman yöneticinin kendisi veya sonradan gelen başka bir yönetici hükmü değiştirmedikçe bu hüküm devam edecek. Ama kendisi veya Sonradan gelen yönetici bu hükmü değiştirebilir. Çünkü bu bir yorumdur, ayet değil. Ayetin farklı anlamlardan çıkan yorumlarıdır. Müteşar bir ayetlerin farklı anlamlarından çıkarılan hükümlerin hiçbirisi muhkem ayetlerin hükümleri gibi değişmez, değiştirilemez değildir. Sabit olan muhkem ayetlerin hükümleridir. Müteşabih ayetlerin hükümleri ise değişkendir. Müteşabih ayetlerin anlamlarından çıkarılacak hükümler bireyi ilgilendiriyor ve devlet bu konuda herhangi bir hüküm koymamışsa her birey kendisi için kendi zannını, kendi hükmünü uygulayabilir. Toplumu ilgilendiriyorsa bireyler kendi görüşlerini, hükümlerini uygulayamaz. Yöneticilerin yasalaştırdığı hükme uymak zorundadırlar. İşte Nisa suresinin 59. ayetinde emredilen budur. Emir sahiplerine uyun. Eğer uymazsanız, herkes kendi görüşüne uyduracağım diye yola çıkarsa, uyacağım diye yola çıkarsa, herkes kendi görüşüne göre hayatı yaşayacağım, kendi görüşüme uyuyacağım diye yola çıkarsa, Müslümanlar paramparça olur. İkincisi ise, ayetlerde belirlenmemiş konularda çıkan sorunların hükme bağlanmasıdır. İşte, Resul hayattayken, Resul ve kendisinin atadığı komutanlar, valiler varken sorunlar çıkıyordu. Sorunların bir kısmına dair ayetler vardı, bir kısmına dair de ayetler gelmemişti. Hakkında ayet gelmeyen olaylarla ilgili Resul de ve Resul'ün görevlendirdiği valiler de, emir sahipleri de, komutanlar da geri geldiği zaman iştahat ederek hüküm koydular. Bugün Resulullah vefat etti, 1500 yıl önce Kur'an inişi bitirildi, kapatıldı, ayetlerin inişi bitti. Elimizde mevcut Kur'an, ayetler de belli. Karşımıza çıkan olaylar var ve bu olaylarla ilgili Kur'an'da hiçbir hüküm yok. İşte bu tür konularda devlet yöneticisinin görevi, içinde bulunduğu zamana, mekana, şartlara göre ortaya çıkan sorunlar hakkında muhkem ve muteşabih ayetlere önce bir bakar. Eğer muhkem veya muteşabih ayetlerde herhangi bir çözüm bulamıyor ise, iştahatıyla hüküm verir. Müslüman yöneticiler iştahatla hüküm verirken, devlet içinde yaşayan, Müslümanların, farklı dine inanan insanların yararlarını düşünmek zorundadır. İştahatla verilecek hükümde amaç, devlet ve devlet içinde yaşayan insanlar arasında adaleti sağlamak, barışa hakim kılmak, mutluluğu ve huzuru tesis etmektir. Adaleti sağlayacak Müslümanların yöneticisi, toplumdaki dini, düzeni sağlamak, insanların canlarını, mallarını, nesillerini yaşadıkları yerleri korumakla görevlidir. Yöneticiler, bu görevlerini yerine getirirken, Allah'ın adaletini esas alacak zulme sapmayacaklardır. Adalet, muhkem ayetlerle tesis edilir. Zira adaletin, zulmün, kesin kurallarını muhkem ayetler belirler. İştahatla belirlenen hükümler, adaletin, zulmün, kesin kurallarını oluşturmaz. İştahatlar, ister müteşabih ayetlerden, isterse ortaya çıkan, Sorunlar çözme için insani, akıl, bilgi, muhakeme, toplumsal örften kaynaklansın, yöneticilerinin yasalaştırmasıyla yani işte sağlanan adalet geçici bir adalettir. Onun nihai zulmü kaldırması mümkün değildir. Sadece zan edilir. Yani şu yolda biz adaleti sağlarız, şu işte şu yasayla adaleti sağlarız diye zan edilir. Ama Allah'ın gönderdiği muhkem ayetlerle adalet Kesinlikle tarif edilir ve sağlanır uygulandığı zaman. İştahatların amacı zulmü ortadan kaldırmak, toplumsal ayrılıkları yaşatmamak, böylece topluma fitne ve fesadın doğmasını engellemektir. Müslüman yöneticinin kendisine seçtiği yönetim yardımcılar olan valiler, komutanlar, hakimler, savcılar, devlet yönetimlerinde görev alan yönetici sınıfındaki müdürler, Genel müdürler gibi sınıflar devletin yasalaştırdığı iştahadi konularda her yönetici kendi iştahadını uygulama hakkına sahiptir. Devletin yasalaştırmadığı iştahadi konularda. Eğer devlet bütün insanların uyacağı bir yasa çıkarmamışsa tepeden baştaki imam, alttaki bütün kadrolar yasalaşmayan konularda kendi iştahadını uygulayabilirler. Bu bağlamda toplumdaki farklı inançları yaşayan toplumların yöneticileri de hak sahipliğini koruyarak onlar da kendi iştahatlarını kendi toplumlarını uygulayabilirler. Ancak iştahatların hiçbir zaman devletin yasalarıyla çalışmaması veya devletin yasasına karşı olmaması gerekir. Müslüman devletle birlikte yaşama şartları üzerinde akitleşme yapmış İslam'dan farklı dine, inanca, ideolojiye sahip olan toplumların akitleşme kuralları Müslümanların kurduğu devletteki üçüncü yasayı belirler. Yani Allah'ın ortaya koyduğu temel yasa, iştahatlarla ortaya çıkan yasa artı bir toplumla, farklı inançtaki bir toplumla siz bizimle yaşayabilirsiniz, şu şu şu şartlarla yaşayabilirsiniz gibi kuralları belirlenmiş anlaşma çerçevesinde bir birlikte yaşama söz konusu ise üçüncü yasa doğar. Bu yasa, Müslüman toplumla diğer toplumun aynı devlet altında yaşama kurallarıdır, yaşama yasasıdır. Her toplum Müslümanların devletiyle hangi esaslar içinde yaşayacağına dair anlaşma yapmışsa, anlaşma şartları Müslümanlarla o toplum arasındaki ilişki yasasıdır. İllaki filanca toplumla yasa anlaşma yaptık, aynı anlaşmayı diğileriyle de yaparız diye bir şart yoktur her toplum kendine göre Müslüman devletle oturur. Biz şu esaslarda sizinle beraber yaşamak istiyoruz, sizin egemenliğinizle yaşamak istiyoruz diyebilir. Ona göre de eğer zurna saptıran bir şey yoksa, adaleti sağlayan bir unsur varsa devlet bunu kabul eder. Böylece Müslümanların kurduğu, kuracağı devlette kaynağına göre üç tane yasa vardır. Birincisi muhkem ayetlerin belirlediği değişmez, değiştirilmez, değiştirilemez yasalar. İkincisi İştahatlarla belirlenen değişebilir, değiştirilebilir yasalar. Üçüncüsü, farklı toplumlarla birlikte yaşamak için yapılan anlaşmalarla ortaya çıkan yasalar. Bu üçüncü gruptaki yasalarda eğer anlaşma sözlerine aykırı, anlaşma şartlarına aykırı bir davranış varsa toplumlarda değişebilir, yeniden gözden geçirilebilir veya iptal edilebilir. Artık sizinle bu şartlarda yaşamayacağız denilebilir. Nitekim Müslümanların Medine sürecine baktığımız zaman, Peygamberimizden sonra Hazreti Ömer devrinde anlaşma şartlarına uymayan Müslümanların aleyhinde davranan Yahudi grupları Medine'den sürülüp çıkarmışlardır. Kovulmuşlardır yani. Biz sizinle bu şartlarda yaşayamayız. Yani siz bize anlaştığımız şartlarla tabi olmadınız. Anlaştığımız şartlarla hareket etmediniz arkamızdan iş çevirdiniz diye Hz. Temel devrinde sürüp çıkarılmışlardır. Bu üç yasa yani muhkem ayetlerin belirlediği değişmez ve değiştirilmez yasalar, iştahatların belirlediği değişebilir, değiştirilebilir yasalar ve toplumlarla yapılan anlaşma, farklı toplumlarla yapılan anlaşmalarla doğan yasalar, bu üç yasa Müslümanların kurduğu devletin yasalarını oluşturur. Rasul devrinde Muhkem ayetlerin belirlediği ayetlerin hükümleri uygulanırken, müteşabih ayetlerin yönlendirmesiyle ortaya çıkan hükümler de uygulanmaktaydı. Aynı zamanda Yahudiler ve Putperest Araplarla yapılan Medine vesikası yasaları toplumda uygulanmaktaydı. Resul devrinin örnekliğinden giderek uygulanacak çoğulcu toplumsal yasalar, Müslüman devletin temel yasalarını oluşturuyordu. Bugün Müslümanların veya İslam dışı hareket edenlerin, Şeriat diye belirlediği toplumsal yasalar aslında bunlardı. Yani bu üç gruptaki yasalardı. Yine bugün Müslümanların şeriat gelecek, vahşet bitecek diye sloganlaştırdığı yasaların tümü aslında bunlardı. Yani muhkem hükümleri, iştihadi hükümler, farklı toplumlarla yapılan sözleşme hükümlerinin tümü şeriat olarak toplumda geçerliliğini koruyordu. Bugün Müslümanlar veya Müslüman olmayanlar şeriat deyince sadece İslam'ın yasalarını kast ediyor, yanılgılarını ve bilgi eksiklerini böylece ortaya çıkarıyorlar. Günümüzde devleti yürüten yasalar açısından iştahatla hüküm verme eylemi uygulamasını yitirmiştir. İştahatla hüküm verme uygulamasının hükmünü yitirmesi, Müslümanların tarihinde iştahat kapısının kapanmasından dolayı değildir. Bugün modernize olmuş devletler, ortaya çıkan toplumsal sorunları, yasalara, yönetmeliklere, tüzüklere bağlamaktadırlar. 1500 yıl önce kurulan devlet anlayışları bugün ortada yok. Günümüzde nüfuslar çok fazla. Toplumsal ilişkiler birbirine girmiş vaziyette. Farklı inançlara göre yaşayacak insanların akitleşmesi eskisi gibi, toplum liderleriyle devletlerin bir araya gelerek yaptığı sözleşmelere göre oluşmamakta. Bugün devletler kendi toplumlarında yaşayacak, Farklı toplum insanlar için yasalar oluşturuyorlar. Adına da yabancılar yasası diyorlar. Bir toplumu içindeki devletin asli vatandaşı olmayan toplumlar için ne alıyor bu yabancılar yasası? Ancak günümüz devlet yönetim biçimlerinde Müslümanların oluşturduğu, oluşturacağı devlet içinde farklı inanç, ideoloji, yasa uygulamalar benzer uygulamalar yok bugünkü devlet yapılarında. Yabancılar yasasında da böyle bir durum yok. Günümüzde oluşturulan yabancılar yasaları Müslüman devlet yönetim biçimlerine örnek olamaz. Zira yabancılar yasası bir ülkenin vatandaşı olmamaktan kaynaklanıyor. Halbuki Medine'deki toplumsal mutabakat günün deyimiyle devlet içinde vatandaş olarak yaşayan farklı inançtaki toplumların hukukunu belirtiyordu. Müslümanların geçmişte oluşturdukları zımmi yani Müslüman devlet içinde Müslüman olmayanların hukuku günün şartları doğrusunda yeniden ele alınarak, yeniden gözden geçirilerek zamana, çağa uydurulabilir Müslümanlar eğer bir devlet kurarlarsa. Müslümanların devlet anlayışında asimilasyon yasaklanmıştır. Yani Müslüman bir devlet içinde yaşadığı toplumu asimile edemez. Asimilasyon yani Müslümanların kendilerinden farklı insanları Müslümanlık potasında eritmek, asli unsurlarını yok etmek olarak değerlendirildiğinde Allah Bakara suresinin 256. ayetinde dinde zorlama yoktur ifadesiyle Allah hakkı ortaya koydu. Bundan sonra insana düşen grevin tercihi olduğunu, insanların tercihlerinden sorumlu tutacağını bildiren Allah asimilasyona hayır diyor. Allah Müslüman yöneticilere adalete hakim kılmayı, zulme karşı çıkmamayı emrediyor. Adalete hakim kılarken insan inanmıyorsa sen zorla inanacaksın demiyor diyemiyor Müslüman yönetici. Kendi inancıyla bu devlet içerisinde nasıl yaşayacağına dair kuralları birlikte oturup koyuyorlar. Ama asimile etmiyorlar. Zorlamıyorlar. Adalet, her insana barış içinde kendi inançlarını yaşama imkanının tanınması. Zulüm ise, insanların inancını, inançlarına göre yaşamasını yasaklamak. Zulüm diye Allah'ın tarif ettiği şeyin bir kısmı, Allah birçok konuda zulmü tarif ediyor. İnançta, yaşamada, bireysel davranışlarda, insanın kendisiyle olan ilişkilerinde her konuda Allah'ın bir zulüm tarifi var. Bir Müslüman devlet içerisinde farklı inanca sahip insanlar varsa, bir toplumlar varsa, Allah onların inançlarının da korunması, kendi inançlarına göre yaşam hakkının sağlanmasını Allah adalet olarak tarif ediyor. Bunun tersini yapmayı ise zulüm olarak tarif ederek yasaklıyor. İnsanlara devletin inançlarını Yaşam biçimlerini asla dayatmayı kabul etmiyor. Allah zulmü yasaklayarak her türlü dayatmaya karşı çıkıyor. Ayetlerin yönlendirmesinden ne anlıyoruz? Müslüman toplumlar devlet haline geldiklerinde, Allah nasip ederse ve Müslüman toplumlar devlet haline gelirse, 1- Müslümanların kendileri arasında uygulayacakları yasalar. 2. Müslümanların diğer toplumlarla ilişkilerinde uygulayacağı yasalar. Yani Müslümanlarla Yahudiler, Hristiyanlar, Laikler, kapitalistler, sosyalistler, ateistler arasında Budistler, işte kimler yaşıyorsa Müslüman toplum içinde, onlarla uygulayacakları, onlarla ilişkilerini düzenleyeceği yasalar. 3. Müslüman olmayanların birbiri arasında uygulayacağı yasalar. Kendi aralarında. Müslüman olmayanların kendi aralarında uygulayacağı yasalar. Hristiyanlarla Hristiyanlar arasında mesela, Yahudilerle Yahudiler arasında, laiklerle laikler arasında, sosyalistlerle sosyalistler arasındaki uygulayacağı yasalar mesela. Müslüman bir devlette yaşıyorlarsa bunlar. Bu konuda Müslüman devlet yöneticileri elbette bu toplumlara yasalarınız şöyle olacak diye bir dayatma yapmaz. Allah Resulü'nün kurduğu devlet modeline baktığımız zaman böyle bir dayatma yapmaz. Ancak onlar yasalarını belirleyip biz şu düzene göre yani şu dine göre yaşamak istiyoruz diye Müslüman devlete sunduklarında yasalarını devlet onların yasalarına uymalarını ister. İşte Al-Imran suresinde ve diğer surelerde Allah'ın da ayetlerinde belirterek sürekli vurguladığı şey Yahudilerin kendi sürekli sürtüşmelerinde elinizdeki kitaba, Tevrat'a bakın. Elinizdeki kitabı okumuyor musunuz? Oradaki hükümleri okumuyor musunuz? Şeklinde sürekli onlara referansı göstermektedir. Çünkü Yahudiler Tevrat'a göre yaşayacaklarını Resulullah'a ne yapmışlardır? Belirtmişlerdir. Kendi aralarında eğer bu toplumlar yasalarını uygularken bir çatışma doğmuşsa, bir anlaşmazlık doğmuşsa, yani Yahudiler yasalarını belirledi, Hristiyanlar yasalarını belirledi, Laikler yasalarını belirledi ve Müslüman devletin başına sundular. Dediler ki biz şu yasalarla kendi aramızda Hukuku uygulamak istiyoruz. Ama kendi aralarında uygularken haksızlık yaptılar. Ve bu haksızlıktan dolayı mağdur olanlar kime müracaat ediyor? Müslüman devlete. Bizim haklarımızı korumak için sizinle sözleşmemiz var. Bizim hakkımızı koruyun diye Müslüman devlete geliyorlar. Tıpkı Resulullah'a geldikleri gibi. İşte o zaman devlet onların ortaya koyduğu yasayı onlara uygulattırıyor. Hakkını arattırıyor. Kendi yasalarına göre. Çünkü kendi yasalar arasındaki uyuşmazlıklar mutlaka çıkıyor. Neden? Çünkü çıkar var. Toplumlarında zenginler var, fakirler var, güçlüler var, güçsüzler var. Daima güçler, zenginler yasaların uygulanması noktasında yasaları kendi çıkarlarına göre eğitmişlerdir. İşte Medine'de de Yahudiler arasındaki en çok çatışma buradan çıkmıştır. Medine'deki Yahudilerin zenginleri, güçleri, alt tabagadaki Yahudileri sürekli ezmeye çalışmışlardır. Ve konuda sürekli peygamberin huzuruna getirilmiştir mağdur olanlar tarafından. Günümüzde de örnekleri var. İşte günümüzde de laikler yasalarını meclisten çıkarıyorlar ama ilk önce çıkarttıkları yasaları kendileri çiğniyorlar. Yarın Müslüman bir devlet kurulsa ve laikler dese ki biz şu yasalara göre yaşamak istiyoruz deseler... Kendi yasalarına ilk uymayacaklar, yine kendileri olacaktır. Bunu unutmayın yani. Bugün işte işlerine gelmediği anda yasaları istedikleri gibi değiştiriyorlar ve lastik haline getiriyorlar. Günümüzdeki moda bir deyim var. Yasalar yazboz tahtası gibidir. İşlerine geliyorsa yazılır, işlerine gelmiyorsa bozulur. Müslümanların devletinde yazboz yasalar kabul edilmez. Çünkü o yasayının temeli, esası Allah tarafından emredilir. Toplumlar kendi yasalarına mutabakatı sağladıklarında, mutabakatı sağlanan yasaların uygulanması devlet tarafından istenir. Müslüman olmayanlar birden fazla grup iseler, onların aralarındaki yasalar. Yani Müslüman bir devlette yaşayan laiklerle Hristiyanlar, Hristiyanlarla Yahudiler, Yahudilerle Sosyalistler. Yani Müslümanlarla alakası yok ama farklı dine sahip insanlar var. Ve bu insanlar arasındaki ticari, sinayi, hukuki meseleler doğuyor. Bunlar Müslüman devlette de vatandaş ama Müslüman değil. Ama birbirleriyle ilişkileri var. Bu ilişkileri devlet düzenlemek zorunda. Devlet yasaları belirlerken adaleti esas alarak farklı toplumların birbirine haksız davranışlarını, birbirlerinin hakimiyetlerini engellemek için yasalar çıkarır. Ve bu yasaların özü İslam hukukundan çıkarılır. İslam, insani hakların korunmasını, yani insanların dinlerinin, canlarının, mallarının, nesillerinin, yaşamlarının korunmasını sağlayarak adaleti emreder. Müslüman yöneticiler, adaleti yerine getirmek için, adaleti gerçekleştirmek için, taraflar arasında gerekli görüşmeleri yaparak onların yasalaşmalarını organize olmalarını sağlar. Yani, Müslüman bir devlette Yahudi toplum var. O Yahudiler Müslüman bir devlette yaşamayı kabul etmişler. Müslüman bir devlette laikler var, ateistler var, Budistler var, Hristiyanlar var. Müslüman bir devlette yaşamayı kabul etmişler. Bugünkü devletlerin aksine, bugünkü devletler ne diyor? İşte bizim yasalarımız, siz farklı dinden, farklı etnik kökenden, farklı anlayışlardan, farklı ideolojiden misiniz? Evet, bizim kurallarımıza göre yaşayacaksınız. İşte şu anda Türkiye'de yaşayan İngiliz var, Fransız var, Alman var, geldiler yaşıyorlar güreng kısımlarda. Devlet onlara demiyor ki siz niye göre yaşıyorsunuz. Devlet onlara işte Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunlardır, siz de burada yaşamak istiyorsanız bu kurallara uyacaksınız diyorlar. İşte Müslüman bir devlette bu yok. Müslüman bir devlette Resulün örnekliğindeki kurulan devletin özüne göre bakarsak Müslüman bir devletin yöneticisi Yahudi toplumunu, Hristiyan toplumunu, layık toplumu, teist toplumu, Budist toplumu kim yaşıyorsa önce organize ediyor Onları belli bir organizasyon içerisinde kabul ediyor. Diyor ki, önce bir siz kendi aranızda bir birlik olun, bana bir gelin, itaatinizi oluşturun. Ben kimi karşıma alacağım, kiminle görüşeceğim? Tek tek Yahudilerle, tek tek Yahudi vatandaşları değil, tek tek efendim Hristiyanlarla değil. Yahudilerin bir lideri, Hristiyanların bir lideri, layıkların bir lideri olacak. Onları temsil eden bir güç olacak. Ben onları muhatap alacağım. Sonra onları oluşturduktan sonra onların yasalarını istiyor. Neye göre yaşamak istiyorsunuz? Ha fedakarlık edebilirler derler ki biz mevcut İslam'ın yasalara göre yaşamak istiyoruz. Mesele yok. Bireysel ibadetlerden ari olmak üzere İslam'ın yasalarına uyabilirler. Bu konuda söz verebilirler. Veya tersini söyleyebilirler. Biz kendi yasalarımızı kendi aramızda uygulamak istiyoruz. Nedir o? Getirin bakalım. Çıkarın ortaya koyun yasalarınız. Ne istiyorsunuz? Böylece devlet ne yaptığını bilen bir devlet haline geliyor kendi ülkesine yaşattığı farklı dindeki insanlara, farklı idolizdeki insanlara haklarını veriyor ve ondan sonra diyor ki ben bu haklarla size ülkemde yaşama hakkı verdim, buna göre de hareket etmenizi isterim. Bunun da organizasyonunu kendi aranızdaki insanlar sağlayacak ve bir yasaya aykırı bir davranış varsa ben tepenizdeki insanları sorumlulatacağım, onlar kanalıyla sizden hesap isteyeceğim diyor. Bu bir organizasyon kurma işi, bu bir devletleşme işidir. Resulullah bunu Medine'de çok güzel bir şekilde başarmıştır. Günümüz devlet düzenleri peygamberin Medine'de kurduğu devlet kadar çağdaş, modern ve adil olamamışlardır. Günümüz devlet modelleri hangi sorusu olsun dayatmayı ve vatandaşlarının düşüncelerini, inançlarını, etnik kökenlerini, kültürlerini asimile etmeyi öne çıkarmıştır. Günümüz devlet modellerinde, ister Amerika gibi farklı devletlerin birleşimiyle oluşan birleşik devletler, ister eyaletler sistemi olsun, çoğulcu toplumsallaşma modelleri uygulanmamakta, üniter, dayatmacı modeller uygulanmaktadır. Günümüz sosyolojisinde çoğulculuk devletin yasaları içerisinde bireysel inançların korunması olarak anlaşılıyor. Yani kendi kendine kalıyor isen kendin, Hristiyan olabilirsin, layık olabilirsin, ateist olabilirsin, Müslüman olabilirsin, her şey olabilirsin. Fark etmez ama toplumsal yasalar tektir ve dayatılır. Günümüzdeki çoğulculuk anlayışında bireyin kendi düşüncesinde, felsefesinde ve evinde yaşadığı ideoloji veya dindir. Onlar övünürler. Biz her insanın kendi evinde, kendi düşüncesinde, kendi özelinde yaşamasına karışmıyoruz. Ama sokağa adımını attığı anda bize uymak zorundadır. Halbuki Müslüman bir devletin yasalarında öyle değil. Hristiyana, Yahudiye, laike, şuna buna. Eğer Müslüman bir devlette de yaşıyorsa Allah Resulü'nün örneklediği devlet sisteminde, onlar evinde de sokağa adım attıklarında da birbirleriyle olan ilişkilerinde kendi yasalarını kendi aralarında uygulayacaklardır. Uygulama haklarına sahip olacaklardır. Böyle bir çoğulculuk anlayış günümüzün sosyalizmindeki çoğulculuk anlayışında yoktur. Günümüz laikliğin esası devletin yasaları içinde manen inançları yaşayabilmektir. İnançların hiçbir zaman toplumsal kurallar haline gelmeme esası hakimdir. Hakim olan laik anlayışa göre her inanç grubu ister Hristiyan, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Budist, ister sosyalist, ister ateist, farklı putperest bir dine sahip olsun, inanç sahipleri bireysel inancını toplumsal yasalar çerçevesinde Müslüman bir devlette uygulayabilir. Ama günümüzün modern devletlerini de uygulayamaz. Hiçbir inanç grubu, kendi inançlarını kendi inanımları arasında bile toplumsal yasalaştırmaya tabi tutamaz Günümüzün modern anlayışında. Ama İslam'ın tanıdığı bu hak, Resul'ün kurduğu devlette vardır. Resul'ün kurduğu devlet modelinde, devlet içinde yaşayan her grup farklı din, kendi aralarında uygulayacağı hukuku tanımlar ve devlete kendi aramızda, hukukla yaşamak istiyoruz der. İslam'ın tanıdığı bu hakkı asla günümüz modern yönetim biçimleri algılayamaz. Uygulama cesareti dahi gösteremez. Günümüz devlet düzenlerinde üniter anlayış egemendir. Üniter anlayış tekliği, baskıyı, asimülasyonu toplumlara hakim kılar. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti'ne has bir unsur değildir. Batı'dan alınan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet modeli aynı şekilde Batı'da da aynı şekildedir. Bir Fransız devleti, bir Alman devleti, bir İngiliz devleti üniterdir. Anlayışında teklik vardır. Baskıyı ve asimilasyonu toplumlara hakim kılar. İçinde farklı dinden, farklı etnik kökenlerden gruplar varsa, yaşayan insanlar varsa, vatandaşlar varsa, kendi aralarında bile kendi yasalarını uygulayamazlar. Devletin yasalarına Uyumak zorunda kalırlar çünkü devletin yasası tektir, o yasa baskı altındadır, devletin anlayışı tektir, o anlayış baskı altındadır. Böylece uzun müddet yaşayanlar, önün. Türkiye'de yaşadığı gibi Fransa'da veya İtalya'da veya Almanya'da yaşayanlar, uzun müddet yaşayanların nesilleri zaman içerisinde, o teklik içerisinde, ünterlik içerisinde asimile olur giderler. Günümüz batı devlet modellerinden belki biraz İsviçre modeli Müslümanların Medine'de uygulanan devlet modeline biraz uymaktadır. Ama tam değil. Ancak İsviçre'de sonuçta federal yapılanmasında bağlayıcı yasalar çıkararak, layık baskıları yasalarıyla hissettirerek toplumundaki inanç gruplarına toplumsallaşma, yasallaşma hakkı vermez. Allah'ın ayetleri toplumsal planlamada, toplumda İslam'ı yani toplumsal barışa hakim kılmak için yola çıkmıştır. Müslümanların birbirleriyle ilişkileri, farklı inanırların birbirleriyle ilişkileri, aralarında yapacakları birlikte yaşama akdine yani kurallarına bağlı kalarak, hayat kurmaları ayetlerin ortaya koyduğu amaçtır. Bugün birbirini anlamayan Müslümanların Allah'ın ayetleriyle gönderdiği, Resulün Medine'de kurduğu devletin toplumsal modelini anlamaları mümkün görünmemektedir. Bugün Müslümanların kafalarındaki devlet anlayışı tarihlerinden gelen mezheplerin fıkıhlaştırdığı ülkemizde Osmanlı'nın örnekleştirdiği devlet anlayışıdır. Günümüzde ne tarihten gelen, ne de mezheplerin fıkıhlaştırdığı, ne de Osmanlı'nın örnekleştirdiği devlet modeli asla Müslümanlara örnek olamaz. Müslümanlar, Resul'ün kurduğu devletin özlerini anlayıp yola çıkmaları gerekir. Bugün bütün insanlığı hangi inançtan olursa olsun kucaklayacak, birlikte barış, huzur içinde yaşatacak tek bir düzen, vardır. O da Resulün Medine'de kurduğu ve bize örnek teşkil eden devletin özüdür. Devletin şeklidir, devletin ilkeleridir. Dünya kapitalizmin çıkarlarında yok olurken Müslümanların Allah'ın hidayetiyle bütün dünyayı aydınlatma gayreti tüm insanlık için bir muşlu olacak eğer bu öz anlaşılırsa. Aslında ayetler Müslümanlara bu misyonu yüklüyor, bu görevi veriyor, bu karakteri veriyor. Tabi anlaşılırsa. Ancak Müslümanlar Kendilerine yüklenen bu görevi, bu misyonu, bu karakteri, bu kimliği fark etmiyorlar. Bugün Müslümanlar İslam adına tarihlerinden, çevrelerinden, duygulardan, duygularından sloganlaştırdıkları sözlerle İslam kavgası veriyorlar. inanç kavgası veriyorlar. Sloganların gerçeklerle hiçbir ilgisi yok. Müslümanların sloganlardan kurtularak Allah'ı, Rasulünü anlamaları onların insanlık adına geleceğe yürümelerini sağlayacak. O nedenle Müslümanların Allah'a bu yönde duaları yerinde olacak. Ki şöyle bir dua. Ey Rabbimiz, bize ayetlerine çizmiş olduğun hayatı, Resulünün örneklediği hayatı, insanlığa sunacağımız barışı, adaleti hakim kılacağımız hayatı anlamak için hidayeti nasip et. İşte bu da bizim karakterimiz ve her gün yapacağımız bir dua olmalı. Önce kendimiz için. Ancak o zaman göstereceğimiz samimiyet ölçüsünde Allah inşallah aklımızda, kalbimizde, hayatımızda yerini bulacak ve duanın gerçekleşmesi için Allah bize yardımını gönderecektir. Dilerse, aksi halde Müslümanlar içinde bulundukları yaşam içerisinde bir kaos çerçevesinde birbirleriyle tartışan, birbirlerini anlamayan, Allah'ın ayetlerini, Resulünü anlamayan bir Kaos içerisinde sadece tarihsel yapılanmalardan dolayı, tarihsel değişimlerden dolayı içinde yaşadıkları devletlere kin besleyen, nefret besleyen bir tutum ve davranış içerisinde tepkisel bir Müslüman olarak hayatta varlıklarını sürdüreceklerdir. Halbuki İslam Müslümana tepkisel bir Müslüman değil, tam tersine Allah'ın hidayetiyle kuşanmış, yeni bir insan kimliği ortaya çıkmış, tepkileri değil, adalete hakim kılmak için yola çıkan bir hüviyyettir bir kimlik, bir karakter sunuyor. İnşallah bu kimliği ve bu karakteri anlayan insanlar olursa.